185. Neccar Zade. Mustafa Rıdâüddin Efendi, İbrahim Efendi'nin oğludur. Bin doksan senesinde Şebin Karahisar'da tevellüt etti. Küçük iken pederi vefat etti. On yedi yaşındayken Beşiktaş'ta Sinanpaşa Camii yanındaki medresede müderris oldu. Bu esnada Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdâi Mescidi imamı. Yakup Efendi'nin babası olan, odabaşı Fenayi Efendi'nin derslerinden feyz alarak, cilvetiye icazetini ihraz eyledi. Beşiktaş Hanesi imamı, Memiş Efendi'den mesnevi okudu. Moskof gazasına iştirak edip, zaferden dönerken, Edirne'de, Arapzade Hacı Muhammed İlmi Efendi'den, 1123'te, müceddidiye icazetnamesi aldı. Arabzade Muhammed Efendi, Ebu Abdullah Muhammed Semerkandî'nin talebesi olup, 1130'da Edirne'de vefat eyledi. Semerkandî de Ahmet Yektes Cüryanî'nin, bu da Urvetül Vüska, Muhammed Masumu u Müceddidi Serhendî'nin talebesidir. Bir sene sonra Beşiktaş'ta Sinanpaşa Camii yanında satın aldığı arsaya bir mescit yaptırarak, Burada Müceddidiye Marifetlerinin Neşr ve Tuhfetül İrşad kitabını telif eyledi. 1153'te hac ve ziyareti haremeyn ile şereflendi. Ahmet Yekdestin talebesinden Eyri Kapı'da Karamani Mesciidi imamı Tatar Ahmet Efendi ile sohbetleri meşhurdur. Sadrazam Hakimbaşı Nuh Efendi'nin oğlu Ali Paşa'nın altı mermerde Cerrahpaşa Paşa Hastanesi karşısındaki camii 1147'de yapılınca buranın ilk vaizi oldu. 1159 Miladi 1746'da vefat etti. Yukarıdaki bilgiler talebesinden Ömer Nusret Efendi'nin Menkıbeyi Evliyaiye Fi Ahvali Rıdaiye kitabından alındı. Yerinde oğlu Muhammed Sıddık Efendi ilm ve feyz vermeye başladı. Bunun talebesinden biri, Muhammed Agah Efendidir. Bundan, Muhammed Emin Kerküti'yi, bundan da Ali Behçet Konevi, bundan da Hafız Feyzullah Efendi feyz alarak kemale ermişlerdir. Feyzullah Efendi, Muradiye Mescidi imamı ve Kurra hafızlarının reisiydi. Çarşamba'da, Darül Mesnevi'de Mesnevi okuturdu. Bunun da talebesinin meşhuru Seyyid Muhammed Niyazi bin Mustafa Efendidir. Bu da Seyyid Mahmud Lütfullah bin Muhammed'e icazet vermiştir. Muhammed Sıddık Efendi de 11 yaşındayken zuhur eden fıtık illeti vefatına kadar devam etmiştir. Pederi gibi harika ve kerametleri meşhur oldu. Rumeli Hisar'daki yalısında vaaz ve nasihat eder. Haftada bir gün Beşiktaş'a gelir, Hatmokurdu. okurdu. On bir ay, Aziz Mahmut Hüdayî mescidinde de vazife ifa ifâ Eyüp'teki Kaşgarî mescidinden biri gelip, hocaları İsa Efendi'nin şifa bulması için dua istedik de, Selamet-i için Fatiha okuyalım, dedi. İsa Efendi'nin o saatte vefat ettiği sonra anlaşıldı. Kendisi 1208, Miladi 1794 senesinde Rumeli Hisarı'nda vefat edip Sinanpaşa Camii şimal duvarı önündeki mescidinde, pederinin yanına defnedildi. Rahimehullahü Teala. Damadı İsmail Hakkı Efendi kâim i makamı oldu. Bu bilgiler Makalatü Sıddıkîye kitabından alındı. Ebu Abdullah Semerkandî'nin Muhtasarül Vilayet kitabını Rıdavu'ddin Efendi, Farisi'den Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bu tercüme ve Ahval Rıdaiye Risalesi ve Mevlana Camii'nin Kazeli'nin Arapsadi tarafından Türkçe'ye tercümesi ve Muhammed Sıddık Efendi'nin Esfâr Erbaa Risalesi ve Faik Ömer Efendi'nin Makalatı Sıddikiye Kitabı bir arada olarak Matbaa'yı Amire'de 1272 Miladi 1856 senesinde tahıl olunmuştur. 186 Nesefî. Meymun bin Muhammed Nesefî kelimesine bakınız. 187 Nevevî. Yahya bin Şeref Muhyiddin Nevevî büyük alimlerdendir. Şafii mezhebindendir. Hadis-i şerifleri toplaması ve açıklaması ile tanınmıştır. 631 Miladi 1233'te tevellüt ve 676 Miladi 1277'de Şam şehrinde vefat etti. Rahimehullahü Teala. Şam Kadul Kudatı olan büyük alim İmamı Subki 683-756 İmamı Nevevi'nin evini ziyaret ettiği zaman basmıştır diyerek Yerlere sakallarını sürmüştür. Çok kitap yazdı. Hadis âlimlerinin hal tercümelerini bildiren Tesibül Esma, Uyunül Mesail, Hadis-i Erbain ve Şafii Fıkhını bildiren Minhaç kitapları meşhurdur. Minhaç, İmam-ı Rafi'nin Muharrer kitabının muhtasarıdır. 188. Nişancı Zade. Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Ramazan meşhur Mirat-ı Kainat kitabının sahibidir. Zade Emir Muhammed'in torunudur. 962 D.Tevellüt, 1031 Miladi 1622'de Edirne yolunda vefat etti. Edirne kalısıydı. Kitapları vardır. Rahimehullahü Teala. 189 Nuh aleyhisselam, elli yaşında peygamber oldu. Küfür ve şirke dalmış olan kavmini 950 sene doğru yola çağırdı. Nasihat ettiyse de kabul etmediler. 500 yaşındayken çoluk çocuğunu ve hayvanlardan birer çift alacak büyüklükte gemi yapması emr oldu. Zaten marangozluk yapardı. Gemiyi yaptı. O zamanın müminleri olan zevcesini ve ham sam ve yafes adındaki üç oğlunu ve bunların zevcelerini ve her hayvandan birer çift alarak gemiye bindi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Allahü Teala tufan geleceğini, herkesin boğulacağını yalnız Nuh aleyhisselam ile çoluk çocuğunun kurtulacağını haber vermişti. Ken'an adındaki dinsiz olan, inanmayan oğlunu da gemiye çağırdı. Gemiye binmeyenler boğulacak, buyurdu. Binmedi. Ben dağlara çıkar kurtulurum, dedi. Nasihat ederken sular kabardı. Bir dalga gelip, Ken'anı götürdü, boğuldu. Nuh aleyhisselam, Ya Rabbi, çocuklarımı kurtaracağını bildirmiştin. Oğlumu boğdun, dedi. Allahü Teala. Onu sana oğul kabul etmiyorum. O inanmadı. Kafir olan Müslümanın çocuğu sayılmaz, buyurdu. Yeryüzünü su kapladı. Her canlı boğuldu. Yeryüzü 150 gün su altında kaldı. Geminin ateşi yanıyor, kazanı kaynıyor, dalgalar arasında yüzüyordu. Sular çekilince gemi Judi dağının tepesine oturdu. Karaya çıktılar. İnsanlar yeniden bu üç oğlundan türemeye başladı. Sam'ın evladından Araplar, Süryaniler, İbraniler ve Sami ırklar, Ham'dan Zenciler, Habeşler, Kenaniler, Nemrut kavmi, Asuriler, Yafes'ten Acem, Rum, Türk ve Asyalılar meydana geldi. Amerika ve diğer adalar ehaleti hep bunların hicret etmesinden, yayılmasından hasıl oldu. Bu hususta yeni edinilen fenni bilgiler Tam i̇lmihal Saadet-i Ebediyye kitabında yazılıdır. Lütfen okuyunuz.